Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Rasulillah. Kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusunda uygulandığında Müslümanların arasında sevgi, saygı, güven, muhabbet, ülfet ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek insani ve İslami davranışlardan bahsedeceğiz. İçinde bulunduğumuz bazı olumsuz hal ve durumlar Müslümanların adeta birbirlerine karşı sevgisiz, vurdum duymaz birbirlerine karşı güvenememe, aralarında insani ve İslami diyalog kuramama, birbirlerini anlamama, anlayamama, birbirlerine sırt çevirme, birbirlerinin arkalarından olur olmaz şekilde konuşma birbirlerinden kopma ayrılma ve birbirlerine kin, adavet düşmanlık besleme durumuna gelmişler bütün bu olumsuz ve istenilmeyen hastalıklı ve tehlikeli davranışların ilacı Kur'an ve sünnette mevcuttur toplumumuz bu gibi illetlerle adeta felç durumuna gelmiştir bu sebeple cemiyetimizi kemiren ve kangrene çeviren bu hastalıklar teşhis edilmiş ve adeta bu hasta ümmetin tedavisine Kur'an ve sünnetle karar verilmiştir. Verilen karar ve teşhisler doğrudur. Bunun yanında doğru tedavi uygulamakta kaçınılmazdır. Sen teşhisini, kararını çok doğru şekilde, isabetli bir şekilde verdin ama tedaviyi düzgün şekilde uygulamazsan senin yapmış olduğun teşhis hiçbir şeye ne yapmaz? Yaramaz. Uygulama karardan sonra önemlidir. Bu meselede en doğru ve kalıcı tedavi usulünün Kur'an ve sünneti hayatımıza eksiksizce tatbik etmek olduğu hususunda herkes hemfikirdir. İşte yukarıda zikredilen ve Müslümanlar arasında insaniyet ve İslamiyete muhalif şekilde cereyan eden bütün hatalı, olumsuz ve yanlış davranışların kökünden temizleyecek olan, Yerine kardeşliği, muhabbeti, hoşgörüyü, sevgi ve saygıyı, güven ve huzuru pekiştirecek davranışları sayacak olursak Önceliği selamın Müslümanların arasında yayılmasına vermeliyiz Öncelik Selamın Müslümanlar arasında yayılması <gülüyor> Nitekim bir hadiste Bu hadis İmam Ahmet'in Mü'snedinde geçiyor Mü'min Ülfet eden ve kendisiyle Ülfet edilendir <gülüyor> Ülfet etmeyen Ve kendisiyle Ülfet edilmeyen kimsede Hayır yoktur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor Şimdi ülfet dedik de Ülfet kelimesini Anlamazsak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ne demek istediğini anlayamayız Evet Ülfet ise Kelime itibariyle Konuşma, dostluk, arkadaşlık Cana yakın olma Münasip kimselerle güzel bir şekilde Konuşma Ve görüşme anlamında Kullanılan bir terim Ülfet İnsanlar toplum içinde yaşadıkları için Birbirleriyle tanışıp Görüşmeye İyi geçinmeye mecburdurlar. Evet. ülfetin karşılığı üzlettir. Üzlet, insanlardan uzaklaşmak, bir köşeye çekilip kendi başına yaşamak demek. Üzlet, insanın yaratılışına ters düşmektedir. Allah subhanehu ve teala bizi birbirimizle görüşüp tanışmak için yaratmıştır. Hucurat suresi 13. ayeti kermede ne yapıyor? Bu tafsili şekilde <gülüyor> bize bildiriliyor. Dileyenler ne yapabilirler? Hucurat suresi 13. ayeti kerimeyi inceleyebilirler. Çünkü meselemiz bunu e, tafsir etmek değil burada. Şu halde geçerli dini bir sebep olmadan insanların toplumun dışında yaşamak istemeleri doğru değildir. İnsanlardan ayrılabilirsin. Ama şer'an geçerli bir sebebin olacak. Ben insanları sevmiyorum, insanlardan uzak olmak istiyorum deyip de ne yapamazsın? İnsanlardan ayrı yaşayamazsın. Çünkü İslam dini sosyal bir dindir. Bakın bayram namazı kılıyoruz cemaatle beraber. Cuma namazı kılıyoruz cemaatle beraber. Beş vakit namaz kılıyoruz cemaatle beraber. E çekildim dağın başına. Gittin çakal gibi mağarada yaşamaya durdun. Nasıl kılacaksın cemaat namazlarını? Kılamayacaksın. <gülüyor> Onun için bir lokma, bir hırka felsefesi İslam'da yok. Peygamber aleyhisselatü insanlardan kaçmamış. Tam aksine onların içine girmiş, onlarla beraber yaşamış. Ve kendileriyle en güzel şekilde münasebetler kurmuştur. Bizim de insanlarla iyi geçinmemizi, onlarla anlaşarak dayanışma içinde olup, onlara dinimizi tebliğ etmemiz gerektiğini de bize emretmiştir. İnsanlar arasında ülfetin, dostluğun, kardeşlik ve güvenin oluşması için, kişiler arasında yapıcı diyalogların başlayabilmesi babında selam alıp vermenin <gülüyor> ne kadar hassas bir önem taşıdığı herkes tarafından kabul edilmektedir. Evet, Kur'an ve sünnete, Kur'an ve sünnette selam hakkında pek çok nas gelmiştir. Nisa suresi 86. ayeti kerimede Allah azze ve celle bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah Celle Şanuhu her şeyin hesabını arayandır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim İslam'da nasıl selam verileceği ve nasıl buna karşılık verileceğini yapılmıştır belirtilmiştir bu sünnette hükmünü bulmuştur. Selama karşılık nasıl verilir? Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ümmete nasıl taharepleneceğini bildirdiği, buyurduğu gibi insani cihette birbirleriyle karşılaştı, karşılaştıklarında nasıl selam vereceklerine ne yapmış bizzat söylemiş uygulamayla bunu göstermiştir karşılaştığımızda esselamu aleyküm dediğimizde karşıdaki adam ve aleyküm selam diyebilir esselamu aleyküm ve rahmatullah dediğin, dediğinde ve aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuh der esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuh dediğinde ve aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuhu ve mağfiretuh der burada bitirir Bundan daha ziyade yapılmaz. Sünnet bu. Ya karşılaştığımız kişinin selamıyla selam vereceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm selam ve Rahmetullah. da bize nasıl selam verdiyse ondan daha güzeliyle mukabelede bulunacağız. Adam ancak selamlaşırken şunu ne yapabilir? Söyleyebilir en fazla olarak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuhu. Bundan ziyade ve mağfiretuhu ve ihsanuhu ve imdaduhu ila yevmil kıyama deyip ne yapamaz? Kendinden bir şey uyduramaz. Selam alacak olan kişi de ancak şu kadar ekleyebilir. Resulullah'ın gösterdiği şekilde. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfretuhu. Bu kadar. Ebu evet. Hureyre radıyallahu anhuden nakledildiğine göre Resulullah aleyhissalatü şöyle buyuruyor. <gülüyor> Bu hadis Müslim'de, Ebu Davut'a, Tirmizi'de, İbn-i zikredilen sahih bir hadis. <gülüyor> Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de hakikaten iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri selamı yaymak. Ama bugün Müslümanlar ne yazık ki aynı akideden dahi olmuş olsalar, küçücük bir meseleden dolayı birbirlerine küsüyorlar ve selamı sabahı aralarından kaldırıyorlar. Hani biz gerçekten Kur'an'a, sünnete ittiba eden kimselerdik. Hani bizim için Allah Azze ve Celle'nin kelamı her şeyden üstündü. <gülüyor> hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emri için canımız fedaydı. Herkes ne yapsın? Haline bir baksın. Söylediğiyle haliyle kalinin ne kadar birbirine uyumluluk arz ettiğini kendisi kararlayarak ne yapsın? Hüküm versin. Evet, davetçilerin dikkat edecekleri hususlardan bazıları şunlardır. Her Müslüman davetçidir. Hani din adamı diyorlar ya, din adamı din adamı diye bir tabir yoktur. Her Müslüman dininin adamıdır. Ve her Müslüman doğru bildiği, Kur'an'la, sünnetle sabit olan bir şeyi başkasına, usulüne uygun olarak ne yapacaktır, aktaracaktır. <gülüyor> Her şeyden önce güler yüzlü olmak, kalp kırıcı davranışlardan kaçınmak, selam vererek insanlara güven ve samimiyet duygularını aşılamak gerekir. Hiç kimse yanından geçerken somurtkan, onlara selam vermeyen, onlarla ilgilenmeyenlerden bir şey sorup öğrenmek istemez. <gülüyor> Kardeşler bu müminler için de geçerli, mümin olmayan, gayrimüslim olan, Yahudi, Hristiyan yahut da sahir kimseler içinde geçerli. Biz ne yapacağız? Mümin için diyalog kurabilecek iksiri Allah ve Resulü bize öğrettiği için o iksiri o öğrendiğimiz kadar ne yapacağız? Uygulayacağız hayatımıza. Ama gayrimüslim içinde ne var? Diyalog kurma durumumuz var. Onları da İslam'a davet etme durumumuz var. Onlara da ne yapacağız? Öğretildiği kadar o iksirden pay vereceğiz. Evet. <gülüyor> Kardeşlerim, Müslümanların aralarında selamı yaydıkları zaman birbirlerini sevecekleri Resulullah tarafından aleyhissalatü vesselam bildirilmiştir. Neden biz birbirimize kin besliyoruz? Vallahi selamı kestiğimiz için. Daha önce çok muhabbetliydik. Ne oldu? Hangi karakedi geçti aramızda da? selamı kesecek mevzular oluştu da biz birbirimizden uzaklaştık Allah'ı bu İslam'ı bilmemek bu Kur'an'ı tanımamak bu sahabe-i kiramın faziletini bilmemek onların yaşadığı gibi yaşamamaktan kaynaklanıyor Hz. Ali ile Muaviye anhumane yaptılar bazı durumlarla karşı karşıya geldiler Hz. Muaviye radıyallahu anhu yenildi muarekede, savaşta. Tabi iki taraftan da ölenler oldu. Hz. Ali radıyallahu anhu'nun ordusundakiler ne dediler? Biz kendi kardeşlerimizi gömelim ama Muaviye'nin adamlarını bırakalım köpekler yesin. Subhanallah. Hz. Ali ne dedi bak? Onlar dedi bizim kardeşlerimiz bize dedi kılıç çektiler kılıçlarımız dedi onları ne yaptı temizledi kendi kardeşlerimizi gömdüğümüz gibi o de ne yapacağız gömeceğiz ya adam bak ne yapıyor öldürmek için kılıç çekiyor yine kardeşi olarak addediyor ve gömüyor İslam kardeşliği Hz Ali'den geliyor bak bize yani bugün adama birazcık efendime söyleyeyim ne yapmışsın Evinde karınla, kurunla, çoluğunla, çocuğunla bir meselen olmuş. Yahut da çalıştığın dairede amirinle bir meselen olmuş. O meseleyi getirip ne yapıyorsun burada? Müslümana aksettiriyorsun. Müslümanın kalbini kırıyorsun. O kalp kırmaktan sebep ayrıcalıklar oluşuyor. Ya sahabe-i kiramın Teala onların başına gelenler bugün bizim başımıza gelseydi Allah mozul biz belki tekfir ederdik kardeşlerimizi. Öyle değil mi? Küçücük bir mesele cereyan ediyor. Selamı sabahı kesiyoruz. Halbuki Resulullah ne buyuruyor Aleyhissalatu vesselam? Selamı yayınız. Cennete girersiniz. Bu İslam'ı anlamamak. İslam'ı hazmedememek. Eğer Müslümanlar arasında selam kesiliyorsa Subhanallah Subhanallah bu kelimenin aslı <gülüyor> selam kelimesinin aslı İslam sözcüğüyle semantik kökten türer. Her çeşit afet ve kederden emin olmak demektir. Selam barış ve esenlik dileği teslimiyet, selamet, güvenlik her türlü ayıp ve noksanlıktan emin olmak Hali. Ne diyoruz? Allahumma entes selamu. İşte her türlü ayıptan ve noksandan sen nesin? Berisin. Her an ve her türlü selamet esenlik dileğidir. İşte bu kelime. Müslümanları birbirine yaklaştıran, ısındıran, aralarında ülfet ve muhabbetin oluşmasını sağlayan adeta sihirli bir formüldür. <gülüyor> selam yerinde ve zamanında kullanıldığında etkisini ve neticesini hemen gösterir. Adam ne yapıyor? Ezan okuyor, selam veriyorsun adama. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatı dese, ezanı tekrar ne yapması lazım? Yeni baştan okuması lazım. Ezanın verilecek olduğu yer var. Adam şey, selamın verilecek olduğu yer var. Adam içki içiyor, sen ona selam veriyorsun. Subhanallah. İçki içen adama selam verirsen o afiyet olsun manasına gelir. Onun için nerede selam verilecek bunu bilmek lazım. Adam tuvalet yapıyor, ihtiyacını gideriyor, selam veriyorsun. Buna da riayet edelim Dikkat edelim Ders esnasında da yüksek sesle Giren kardeşler ne yapmasınlar Selam vermesinler Selamı selam. Kısık bir sesle versinler Öteki kardeşler de kısık bir sesle Alsınlar çünkü ders yapan adam Selam veren kişinin Selamını alacak olsa ne yapacak Belki akıl dağılacak Yani buna da riayet edelim Dikkat edelim <gülüyor> Evet Selam alıp vermek, kişileri birbirine yaklaştırdığı, sevginin ve saygının oluşmasına vesile olduğu gibi ilk önce selam verenin de Allah Azze ve Celle'ye en yakın ve onun katında en makbul kişilerden olmasına sebep vereceği bildirilmiştir. Hem ne yapıyorsun? kardeşinin kalbini alıyorsun selam vermekle hem de Allah Rabbul Alemin olan Allah Azze ve Celle'ye en yakın oluyorsun nereden bildik bunu hadiste böyle bildirildi onun için bildik yoksa bu gaybi bir durum biz ne yapamayız bundan hiçbir şekilde haberdar olamayız <gülüyor> bu hususta Ebu Davut'ta ve Tirmizide gelen bir rivayet bu Ebu Umame radıyallahu Anhedan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah katında celle şanuhu en makbulu ve ona en yakın olanı önce selam verendir. Önce selam verince ne yapıyorsun 10 selam on selam alıyorsun. İki katlı, iki türlü kar bu. Birincisinde kardeşinin sana karşı olan duygularını yumuşatıyorsun. İkincisinde Allah Azze ve Celle'ye yakın oluyorsun. Ve on sevap alıyorsun bedavadan. Şimdi iki tane patronumuz olsa, birisi on lira verse sekiz saat çalışmaya, birisi dokuz lira verse sekiz saat çalışmaya. Hangisinin yanında çalışırız? On lira verenin yanında çalışırız. Neden? Bir lira, bir lira. Bir senede üç yüz 65 lira kar deriz yani. Neden bu maddi kârı düşünüyoruz da manevi kârlardan istifade etmek istemiyoruz? Evet, böyle davranmak demek ki selama itibar etmemek, maneviyata, maneviyata gerektiği şekilde değer vermemek demek. Evet, Müslümanların arasında selamı yaygın haline getirmemiz Resulullah aleyhissalatü vesselamın bize emridir. Bu sayede cennet yollarının bize kolaylaştırılacağı müjdesi de verilmiştir. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rahmetullahi aleyhim'e beraberce zikrettikleri bir hadiste Ebu Yusuf Abdullah ibn-i Selam radıyallahu anhı, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, ey insanlar selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabanızla alakalarınızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Ne zaman? Gece kalkıp da teheccüd namazı kılınız. İnsanlar ne yapıyor? Ee, gündüz de uyuyorlar ama gündüz zaten uykusundan uyandıktan sonra üzerine farz olan namazını yapıyor kılıyor ama gece insanlar ibadetten taattan ne yapıyorlar çoğunlukla gafil oluyorlar yani zaten bir müslüman farz namazları herhangi bir şekilde nasıl olursa olsun eda ve ifa etmekle mükellef nafile namazlar üzerimize farz ve vacip değil ama nafileleri eda ve ifa ettiğimizde Allah azze ve celle bizi sevmeye başlıyor. Farzlarla kul Allah'a yaklaşıyor. Sünnetleri, nafileleri ihya ve icra ederse Allah subhanahu wa taala okulunu sevmeye başlıyor. Evet Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne buyuruyor? İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede cennete girersiniz neyle? Selametle. Buyururken işittim diyor kim? Abu Amama radıyallahu anh. Şimdi burada iki mesele ortaya çıkıyor. Birincisi selamı yayacağız, ikincisi yemek yedireceğiz. Kardeşler, Resulullah Aleyhissalatu vesselam başka bir hadiste İtaat edilmek istiyorsanız yediriniz Resulullah buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. İtaat edilmek istiyorsanız yediriniz. Yani insanlarla teşrik mesainizin düzgün ve güzel olabilmesi için cömert olunuz demek bu. Hadi Mustafa bizi lokantaya götür bugün sende. Ahmet ya yarın senden yiyoruz değil mi şeyleri tatlıları. Senden ne gün yiyeceğiz? Benim cebimde akrep var Allah muhafaza elim girerse sokar beni. Ya Subhanallah! Millete sen cömert olmayı ne yapıyorsun? Teşvik ediyorsun. Hiç senin cömertliğinden bir şey görmedi bu ümmeti Muhammed. Cömertlik güzel bir şey olsaydı onu ilk önce kendin şey ederdin icra ve ifa ederdin. Çünkü tatlı bir şeyin olduğunda ilk önce kendini yiyorsun. Neden sen menfaatine uygun olarak bir şey olduğunda onu ballandıra ballandıra kendi nefsine uyguluyorsun da manevi kazançlar hususunda hep ne yapıyorsun? Başkalarına teşvik veriyorsun. Evet, selamı yayacağız, yemeği yedireceğiz. Bunlar bizim zahiri meselemiz. İnsanların muttali olmadıkları bir durum var. Geceleyin namaz kılıp kılmaması. O bizi ilgilendirmiyor. Kişi kendi derecesini yükseltmek istiyorsa Allah katında ne yapacak? Allah'la baş başa yalnız kaldığında geceleyin bu onu ilgilendiren bir şey. Ama zahiren insanlarla diyalog kurmak istiyorsa, onlara bir şey anlatmak istiyorsa, insanlar tarafından sevmek ve sevilmek isteniyorsa selam verilecek ve cömertlik yapılacak. Sizin ikramınızı yiyen, kabul eden, tadan birisi size karşı düşmanlık yapmaz. Deneyin bunu. Kusura bakmayın. Kediyle köpek bile sizin elinizden bir şey yediğinde vallahi ısırmıyor köpek sizi karşıdaki insan köpek değil yapılan efendime söyleyeyim hayır ne yapacak? hayırla yad edecek, hayırla mukabelede bulunacak yani bir hayvana iyilik yaptığınızda en azından onun ısırmasından tosmasından, tırmalamasından ne yapıyorsunuz? kendinizi emin görüyorsunuz neden Müslümanların kötü hallerinden kendinizi emin kılmak için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği formülleri uygulamıyoruz evet İslam özellikler ve güzellikler hayır ve fazilet dinidir bu durumlar yeri geldiğinde ve ilgi alanı oluştuğunda ne yapar devamlı şekilde zikredilir. İşte yeri geldiğinde zikredilecek meselelerden birisi de şimdi bu. Dedik ya İslam özellik ve güzellik dinidir diye bakalım. Resulullah Aleyhisselatü bu hususta bize İslam'ın hangi özellik ve güzelliğini ne yapmış? Tavsiye etmiş. Abdullah bin Amr Bin As Rabiyallahu Anhuma'dan o şöyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğunu bize bildirmiş. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip İslam'ın hangi özelliği daha hayırlıdır diye sorduğunda Resulullah Aleyhisselatü da, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyuruyor. Yemek yedirmen, tanıdığın herkese selam vermen. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in ittifak ettikleri bir hadis. Gene bak önümüze ne yaptı Cömertlik çıktı. Kardeşler siz cömert olursanız Allah Azze ve Celle'yi kendinize cömert bulursunuz. Bir dakika bitsin ondan sonra. Siz merhametli olursanız Allah Azze ve Celle'yi kendinize merhamet etmiş olarak bulursunuz. Siz insanlara merhamet etmezseniz Allah Azze ve de ne yapar? Size merhametli davranmaz. El ceza'u min cinsil amel. Mükafat ya da mücazat kişinin yapmış olduğu işin aynısıdır. Hayırla davranırsan hayır bulursun. Şerle davranırsan şer bulursun. Seçim senin. Evet. <gülüyor> Kardeşlerim bu öğütleri tutar ve tatbik edersek, ilk önce kendi akidevi ve ameli cihetten bize paralellik arz eden kardeşlerimizle ve sahir insanlarla iletişim kurma, onlarla iyi geçinme ve birbirimizi anlayabilmenin kapılarını aramış oluruz. Ama Mustafa'nın paralelliği gibi değil ha. Bu sayede onlarla aramızda bir etkileşim imkanı doğar. Bu durumda onlara bir şey anlatabilmek, dinimizi onlara da tebliğ etmek ve öğretmek, onlardan da dinimiz ve dünyamız hakkında hayırlı bir şeyler öğrenebilmek hususunda kapı aralayacak olan ilk adımı selamla atmış oluruz. Gidiyorsun bir memlekete, caniye. Ne yapıyorsun? Camiden çıktıktan sonra Esselamu Aleyküm ve rahmetullah deyince Adam ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah diyor. Hiç kimsenin suratına bakmamışsın. Yüzün on kantar. Kim sana selam veriyor? Suratın sirke satıyor maşallah. Adam seninle diyalog kuracak olsa halini hatırını soracak olsa dahi mahkeme duvarına benzeyen suratından otur adam korkuyor senden. Onun için ne yapmak lazım? Güler yüzlü mütebessim olmalı ve selamı yaymak lazım. Benim bahçeyi aldığımda orası malum bir mahal. İçkinin, fuhuşun bol olduğu bir yerdi. Namaz yok, niyaz yok. Tabi bir sürü tarla arkadaşlarım vardı, orada komşularım vardı. Gelerken selam, giderken selam. Vallahi yemin olsun selam vermeye başladılar birbirlerine. Mandalin bahçesi. Topluyordum bahçeden mandalinleri. Yanımdaki arkadaşı, onun da mandalinleri var. İkram ediyordum, en büyüklerini seçiyordum. Ya diyordu hocam ne lüzum var. O da mandalin, bu da mandalin. Bizim mandalinimiz de var. Diyordum kardeşim benim mandalinim sende yok. Benim mandalinim sende yok. Yemin olsun birbirlerine hani var diye vermiyorlardı, ikram etmiyorlardı. Kardeşim, var diye vermemek diye bir şey yok. Onda da var diye vermemek diye bir şey yok. Kurbanda bile, kurbanda bile ne yapıyoruz? Kurbanı üçe ayırıyoruz. Üçte birini kendi evimize, üçte birini fakire fukaraya, üçte birini de eşimizle, dostumuzla yemeye. Eşimiz, dostumuz zengin de olabilir, fakir de olabilir. Adam mesela tutsa, Dana kesmiş olsa, sen de koyun kesmiş olsan, sen ona dana etinden göndermiş olsan, o sana koyun etinden göndermiş olsa, Allah bunu kabul etmez mi? Yoksa aa biz dana eti yemiyoruz diye adam onu gönderdiğinde döver mi seni? Bunu da ikram edebilirsin. Yemin olsun Rabbime bu şekilde zorla yedirdiğimden zorla, ikram ettiğimden <gülüyor> ötürü onlarda ne yapıyorlardı? <gülüyor> kendi kendi ürettikleri meselelerden hem bana getiriyorlardı hem de bundan sonra komşularına getirmeye, dağıtmaya başladılar. Biz kendimiz örnek olacağız ilk önce. Ya <gülüyor> eyhellezina amenu lima taquluna ma la Yapmadığınızı, yapmayacağınızı niye söylersiniz? İlk önce kendi hayatımıza tatbik edeceğiz Ondan sonra bizim hoşumuza giderse Mustafa sen de yap bunu Abdullah bak unutma ha Diyeceğiz ki ne olsun Bizim yaptığımız aşı tutabilsin E sen aşı almışsın Bir çubuk Elinde 3 gün 3 gece gezdirmişsin Suyu kaçmış Ondan sonra gidip ne yapıyorsun Bir ağacı aşılamaya çalışıyorsun Tutmaz yavrum tutmaz o Neden suyu kaçmış çünkü onu hemen aldığın gibi ne yapacaksın? Yerleştireceksin yerine. <gülüyor> evet. Bizler Müslüman birer davetçi olmamız hasebiyle dinimizin evrensel olup her türlü insana hitap eder ve cihesi bulunduğundan dolayı sadece Müslümanlara sevgi, saygı, güven, muhabbet beslemek ve onları safi ve kafi olan İslam'a davet etmekle iktifa edemeyeceğimizi anlayıp bilmemiz lazım. <gülüyor> Müslümanlarla olan ilişkilerimizin yanında Müslüman olmayan kişilerle de konuşup anlaşmak Dini davetimizi onlara da kolaylıkla götürebilmek kastıyla onların muhtaç olduklarında onlara da insani yardım elimizi uzatmak, onlara da ilk etapta insani duygular ve hassasiyetlerle iyi ilişkiler kurmanın, yollarını aramanın faydalar sağlayacağını da bilmek lazım. Şimdi bizim Müslümanlar arasında nasıl selamı yayacağımız, hangi kelimelerle selam alıp vereceğimiz bildirilmiş oldu mu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından? Evet. Ama sadece Müslümanlardan mürekkep değil ki dünya, Müslümanların yanında Müslüman olmayanlar da var. O insanlara bizim İslami davet götürmemiz lazım. Kafir, İslam'a gel. Cehennemde yanacaksın. Böyle dersen adam senin dinine girer mi? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bu şekilde insanları rencide ederek mi İslam'a davet etti? İşte bunun bunun nasıl olacağı Kur'an ve sünnette bize bildirilmiş. Yani Müslümanlarla ne yaptık? Nasıl davranacağımızı ülfet ve muhabbet kesbedecek davranışın ne olduğunu gördük. Anahtar neydi? Selamdı. E bu sefer kafirlere nasıl davranacağız? Dinimizi onlara da götürmemiz lazım ama onlara selam veremiyoruz. Bu sefer ne yapacağız? <gülüyor> bu hususta Resulullah Aleyhisselatü örnek alacağız. Onlara tebliğ ve davet yaparken de İslam'dan taviz vermeyeceğiz. Yani öyle. Hoş görünmek, muhabbetli olmak, bilmem efendim bilmem ne yapmak İslam'dan taviz vererek değil. Onlara hoş görüneceğimiz yer var nasıl? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl gösterdiyse. Adam muhtaç. İhtiyaç sahibi. Senin de elinde var. Onun ihtiyacını göreceksin ki kalbi ne yapsın? Sana karşı muhabbetle çarpsın. Ondan sonra senden güzel şeyleri görüp ne yapsın? Alabilsin. E sen komşularına kötü davranırken komşularına kötü davranırken o adam senden hiçbir şeyi alıp ister mi? Senin davetine icabet eder mi? Komşuluk hakkı bize bildirilmiş İslam'da. Komşu Müslüman olan komşu, hem Müslüman hem akraba olan komşu, komşu olup da Müslüman olmayan komşu, komşu olup da Müslüman olmayan komşunun hakkı birdir. Müslüman olan komşunun hakkı ikidir. Hem Müslüman hem de akraba olan komşunun hakkı üçtür İslam'da. Bak ne var? Bizim dinimizden olmayan gayrimüslim olan komşuların da İslam'da neyi var? Bizde bir hakkı var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yahudi olan komşusuna ziyarete gitmiş mi? Onun ihtiyaçlarını görmüş mü? O komşudan bir insani cihette ev ihtiyaçlarını alıp ve onun ihtiyaçlarını ona vermiş mi? Vermiş. ha bu cihette ne yapacaksın mülayemet içinde olacaksın ama onun havrasına gidip de efendime söyleyeyim yapmış olduğu dini ayinine katılmayacaksın onun muhabbetini celbetmek için yani bunu bilmek lazım nerelerde nasıl davranacağımızı bilmek lazım evet böyle durumlarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Örnek alacağız dedik ya bakalım Neymiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Bize tavsiyeleri Ebu <gülüyor> Hurayra Radıyallahu Anh'unun Naklettiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu Yahudi ve Hristiyanlara Öncelikle siz selam Vermeyin Yolda onlardan biriyle Karşılaştığınız zaman Eziyet etmemek şartıyla Onları yolun kenarından yürümeye sevk edin. Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de olan bir hadis bu. Şimdi kardeşler, ilk önce onlara biz ne yapmayacağız? İslam selamıyla selam vermeyeceğiz. Yani Müslümana Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu deyip de sarıldığımız gibi... Bu şekilde bir davranışla ne yapamayız? Yahudinin kalbini kazanmak için davranamayız. Ama ona bir şey anlatabilmek için aramızda bir bağıntının olması lazım. Yahudi bir komşun var. Sen 6. öteki gümüşçü. Dip dibesiniz. Komşu isiniz. Yani komşusunuz. Adam ne yapmış? Senden önce dükkanını açmış. Sen de gidiyorsun dükkan açacaksın. O dışarıda. Ne diyeceksin? Aram efendi, Yakup efendi selamün aleyküm mü diyeceksin ona? Hayır, kolay gelsin diyeceksin. Hayırlı işler diyeceksin. Hayırlı sabahlar diyeceksin. Merhaba diyeceksin. Yani ona ona yarınki günlerde dinini aşılayabilmek için bir adım atacaksın. Nasıl? Örfi bir şekilde, örfi bir şekilde selam vererek bak şer'i bir şekilde selam vererek değil. Önce siz selam vermeyin diyor Resulullah Aleyhisselatü ha. Önce ben açtım dükkanı ama Hristo da geldi efendim dükkan açacaktı. Ne dedi? Artık biz duydu ya Müslümanlar birbirlerine karşı muhabbetlerini izhar etmek için Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Kardeşim dedi ya geldi Hristos sana dese Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Sen nasıl diyeceksin? Aleyküm diyeceksin Onu ah Sen kafirsin Senin selamını almak caiz değil İmansız sen bana nasıl selam verebilirsin? Böyle dersen adamı kaybetmiş olursun hiçbir şey ne yapamazsın adamı öğretemezsin din namına bırak din namınayı, borç alamazsın adamdan. Senin bir ihtiyacın olur, gidersin ona rica edersin, adam onu dahi ne yapmaz, görmez. Ben olsam ben de yapmam. Ben Söyleyeyim yapmam diye. Niye kalbin böyle söyleyecek, dilim başka türlü söyleyecek? İnsanlara güzel söyleyin. Ağzında tiken mi var da insanlara güzel söyleyemiyorsun, kalbini kıracak olan meselelerden dem vuruyorsun. Evet. Bu hadiste İslam'ın ve tevhid ehli olan birinin kafirden her daim üstün olduğunun delili vardır. Allah katında, Resulullah katında ve insanlar katında bu böyle. وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah buyuruyor. İzzet, şan, şeref, şöhret Allah'ındır Celle Şanuhu. Resulünündür ve Müslümanlarındır. Yani Müslüman nedir? Sair din sahiplerinden din cihetiyle şereflidir. İnnet dina'inde Allah-ı İslam. Allah Azze ve Celle'nin katında Allah'ın kabul ettiği edeceği din nedir? İslam dinidir. İslam dininden gayri olan herhangi bir din Allah katında muteber değil. İslam dinine müntesip olmayan herhangi bir şahıs da Müslümanların yanında şerefi değildir. <gülüyor> Ama bunu da ne yapmak lazım? <gülüyor> ee, bunu da bu şekilde. Mualekül Salam ve Rahmullah inşallah, selam. Evet. Önce selam vermeyeceğiz Yahudilere, Hristiyanlara, ama selam yerini tutacak olan. Örfi bir kelimeyle onların kalplerini kazanmanın yolunu ne yaparız? Ararız. Çünkü bu ne değil? E, men edilmiş bir durum değil. Eziyet etmek şartıyla da yolun kenarından gitmelerine sebebiyet vereceğiz. Çünkü bilecek onlar ki izzet İslam'da ve Müslümanlarda. Yani bunu hissettireceğiz biz. Evet. Çünkü selamlama, değer vermeyi onunla dost olduğunu, İslami selamlama, ona bir zararının olmayacağını bildiren bir söz ve davranıştır. Bir Müslüman durduğu yerde hiç kimseyle kapışmaz, ona karşı tavır almaz, ona düşmanlık yapıp haysiyetini de zedelemez. Ama kendi haysiyetinin de zedelenmemesi hususunda ne yapar? Çaba sarf eder. Ama burada kendisini yaratan Rabbina karşı haksızlık yapan, ona ibadet etmeyen, Rabbının haklarını ihlal eden birine tavır almak vardır. Yani Müslümanın önce selam vermemesi, yolun kenarından yürümeye onu mecbur etmesi, o adama karşı, onun dinine karşı, onun şahsına karşı Allah Azze ve Celle'nin hakkını tanımadı diye tavır almak var. Bu onu küçültmek değil. Yani boş yere küçültmek değil. Allah ve Resulünün emrettiği şekilde iman etmedi, o şekilde bir insaniyet yürümedi diye. Bununla beraber ne olursa olsun, bizim böyle kimselere de İslam davetini götürmemiz lazımdır. Bunun için bu gibi kimselerle tanışıp konuşmak, Onları dinimize davet etmek için de bir diyaloğa ihtiyacımız vardır. Bu diyaloğun başlangıcı onlar için İslami şekilde selamla olamayacağına göre, çünkü onlara önce selam vermemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Bize yasakladı. O zaman bize sadece şu kalıyor. Onlarla karşılaştığımızda nasılsınız, merhaba, iyi misiniz gibi sözlerle Onlarla ilgilendiğimizi anlatacak kelamlarla, örfi bir şekilde selamlaşma sayılan sözlerle işe başlayabiliriz. <gülüyor> Bu da onların bizi dinlemelerine, bizim anlatacaklarımıza ilgi duymalarına, bizimle, bizim de onlara tebliğ etmemize imkan tanıyacaktır. Yine burada, Bakara suresi 83. ayeti kerimen Allah azze ve celle "Vekulu lin nase husna" buyuruyor. Ne demek? İnsanlara güzel söz söyleyin. Biz insanlara güzel söz söyleyin ayetini burada ne yaparız? Devreye sokarız. Allah sadece Müslümanlara güzel söz söyleyin de Mecusileri nefret ettirin. Onları tahkir edin. Onlara sövün, onları dövün demiyor. Onlara da güzel söz söyleyin. Ama Müslüman az söylenecek güzel sözün şekli kelimesi yapısı ayrı. Gayri Müslüme söylenecek olan sözün yapısı şekli muhtevyatı ayrı. Evet. Sözün özü ve kısası. İslami davetimizi en güzel biçimde yapabilmek, Müslüman kardeşlerimiz arasında ülfet, samimiyet, dostluk, güven, tevazu, hak tanırlılık, saygı, sevgi ve hürmetin istenildiği şekilde oluşabilmesi için ilk adım olan selamın ve güzel sözlerin yayılmasına dikkat edeceğiz. Diğer dinlerden olanlara da davet ve tebliğimizi götürebilmemiz için onlara da insani davranışlarımızı dinimizin emrettiği ve elverdiği şekilde ayarlamamız ve uygulamaya koymamız gerektiğini iyi anlayıp hayatımıza yansıtmamızın bize dini ve dünyavi bakımdan çok şeyler kazandıracağını da idrak etmeliyiz. <gülüyor> Unutmayalım ki tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırmış söz hazır selamdan açılmışken son dönemde ortaya çıkan ve kendilerinden olmayan kendileri gibi inanmayan bütün Müslümanları tekfir eden ve insanları akidevi cihette değerlendirmekte esas olan onların ilk etapta kafir kabul edilmesidir teziyle ortaya çıkan bundan dolayı Tanımadıkları kişilere selam vermeyen, kendilerine tanımadıkları kişiler tarafından selam verildiğinde de onların selamını almayan kişilerin ve grupların varlığından bahsetmek de yerinde olacaktır. İlk etapta böyle bir düşünce Kur'an ve sünnete muhaliftir. Yani tanımadığın kimseye selam vermeyeceksin, onun imani ve e, itikadi durumu ortaya Çıkmadan ona selam veremezsin. Kişilerin akidelerinde, meselelerinde esas olan onları kafir saymaktır. Ancak onların Müslüman olduğu ortaya çıkarsa onlara bu şekilde ne yaparız? Selam veririz demek yanlış bir şey. Müslümanların yaşadığı topraklarda tanımadığımız biri bizi İslam selamıyla selamlarsa kafir ve müşrik olduğu apaçık ortaya çıkmadığı müddetçe biz onu Müslüman addederiz ve selamını alırız. Hah. Adam bize ne yaptı? Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh dedi. Haç var. Boynunda haç var. Bu adam bariz bir şekilde ne yapıyor? Bu haça hürmet gösteriyor. Küfrün alameti bu haç. ''Ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve barakat'' deyip bunu selamını alamaz. ''Ve aleykum'' Onun sözünü askıda bırakmazsın. Neden? Belki haç var adamda ama bilmiyor. Seni ne yapacak? Dinleyecek, dinini değiştirecek. Bilmiyor Efendime söyleyeyim Hristiyanlığın bir sürü neyi var? Akla uymayan, insaniyete uymayan, dine, diyanete uymayan hurafat olduğundan haber yok adamın. Adam ne yapmış? Dövme yaptırmış koluna. Efendime söyleyeyim öyle horozibi gibi saç yaptırmış. Sana selam vermiş. İsterse dövme olsun kolunda. Dövme olması onun kafir olduğunu göstermez. Kafasının efendime söyleyeyim horozibi gibi saçlarını stil kestirmesi onun kafir olduğunu göstermez. İslam selamıyla Müslümanların bir memleketinde selam verdiğinde küfrü apaçık, bariz bir şekilde... Ondan südur etmediği müddetçe biz onu Müslüman kabul ederiz. Selamını ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü deriz. <gülüyor> Onun selamını alabilmek için senin itikadi durumu nedir? Neyi kabul ediyorsun? Neyi reddediyorsun diye onu inanç bakımından imtihana tabi tutmamız gerekmez. Bu haricilerin vasıflarından sıfatlarından yaptığı işlerden bir tanesi. Abdullah bin Habab radıyallahu anhuy ne yaptılar? Yolda tuttular cariyesiyle beraber yürürken sorguya suala çektiler. Ebu Bekir için ne diyorsun? Ömer için ne diyorsun? Dediler ki ne diyeyim? İslam'ın iki şeyhidir Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sonra. İkisi de Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın kayınpederidir. E Ali ile Muaviye hakkında ne diyorsun? Ne diyeyim ki? Birisi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın damadı, ötekisi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın kayın biraderi ve vahiy katibi. Ay kafir vay. Sen demek bu ikisini, iki mürtediği, iki dinsizi ne yaptın? Tebcil ettin. Avuz billahi Böyle dediler. Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye Radiyallahu Anhu'yu o günkü hariciler tekfir ediyorlardı. Yatırdılar Hazreti Abdullah bin Habbab'ı Koyun keser gibi kestiler. O kafir mürted olduğuna göre onlara göre cariyesi de nedir? Onların malı oldu. Cariyeyi de ne yapmadılar? Hamile diye almadılar, beğenmediler. Karnını yardılar, kadının çocuğunu çıkardılar. Bu şekilde öldür öldürdüler. Hazreti Abdullah bin Hababuca sübhanallah. La havle la illa billah. bakın. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Ashabından bir evlat olan Abdullah bin Habab'ı öldürüyorlar. Cariyesini öldürüyorlar. Çocuğunu çıkarıp öldürüyorlar. Ee, bunlar takvalıktan bunu yaptılar. Karınlar acıktı sonra hainlerin. Gittiler bir Yahudi'den hurma aldılar. Yahudi'nin bahçesinden. Yahudi bunları gördü. El ayağı titremeye başladı. İkram etti korkudan onların yiyeceğe kadar hurmayı. Dediler ki biz Allah'tan korkarız. Kimseden karşılıksız bir şey almayız. Bu bizim takvamıza yaraşmaz. Tıptılar hurmanın parasını verdiler zorla. Adam dedi aman dedi benim hediyem olsun size. Çünkü üç buçuk atıyor. Abdullah bin Habbab'ı öldürmüşler. Koyun keser gibi. Cariyenin karnını yarmışlar çocuğunu çıkarmışlar öldürmüşler üç kişiyi. Olan bu Müslüman olana böyle yaparsa benim gibi Yahudi'ye ne yapmaz deyip adam ne yaptı onlara ikram etmek istedi korkudan. Ne yaptılar? Biz dediler ne yapmayız? Karşılıksız bir şey yiyemeyiz, haram yemiş oluruz. Zorla verdiler Yahudi'ye parayı. Yahudinin de canına minnet. Çekti gitti ama Yahudi gerçekten kaliteli bir Yahudi'ymiş. Ne dedi biliyor musunuz? Subhanallah. Abdullah bin Habbab gibi birisini öldürdüler. Benim gibi Yahudi'den de ücretini ödemeden hurma almayı kabul ettiler. İşte böyle hain bunlar. Böyle din düşmanı bunlar. Bugün de var aynısı. Müslümanların arasına tefrika sokabilmek, Müslümanların arasında fitneyi, fesadı hortlatmak için yapılan plan ve projenin 1200 sene önceye dayandığı bir durumu tekrar ne yapmak? Neşet ettirmek. Allah bunların şerlerinden muhafaza buyursun <gülüyor> ümmeti Muhammed'i. Kardeşlerin eğer biz Kur'anı Sünneti iyi bilmezsek, Sahabe-i Keramun hayatını iyi bilmezsek, hakla batılı bilmezsek, Kur'an nedir, Sünnet nedir, şirk nedir, bidat nedir, tevhid nedir, helal haram nedir bilmezsek, karşıdaki insanlar ne yaparlar? Ee, bizi dinimizde fesada uğratırlar. Allah muhafaza. <gülüyor> evet kişilerin durumlarını ele veren ağızlarından çıkan sözleri halleri davranışları fikirleri ve savunduklarıdır ben bunun mürtet olduğunu savunuyorum sanıyorum sen san o adam mürtet değil böyle olur mu ya ben öyle zannediyorum Allah buyurmuyor mu azze ve celle çoğu haramdır diye çoğu günahtır diye Zanna olmaz böyle işler. Elinde delil olacak. Evet. Bizler bunları gördükten, yani bu halleri, sözleri, davranış ve durumları gördükten, duyduktan ve muttali olduktan sonra o kişi hakkında görüş beyan edebiliriz, bidatçı, kafir veya mürted olduklarına karar veririz. Sen hakkı hakkaniyeti söyledin. Adam artık bütün deliller hücret, hüccet ikamesi onun üzerine en güzel şekilde ifa ve icra edildikten sonra kaçacak hiçbir deliği sorduğu her soruya cevap verdikten sonra mukmi şekilde adam ayak diretiyorsa İslam'dan çıkıyorsa, onun bu ayak diretmesi çıkarıyorsa o zaman o adama dersin sen bu şekilde önce İslam'ı kabul ettin şimdiki davranışında seni mürted ne yaptı? Yaptı. Adamda görüyorsun küçük bir bidat. Neyin ne olduğunun haberi yok. Adamı tutuyorsun kafir, müşrik ilan ediyorsun. Sen bilmiyorsun ilk önce dinini. Kardeşlerim, yekten hiç kimseyi küfür ve müşriklikle ne yapamayız? Suçlayamayız. İnanç ve itikat bakımından kişilerin kendi bildirimleri bizim için esastır. Allah ve Resulü Müslümanın, münafığın, kafirin, mürtedin, müşriin bidatçının doğrunun ve eğrinin ne olduğunu bize bildirmişlerdir. Bakacağız hangi statüye giriyor? Kendi kendimize müşrik üretmeyeceğiz kendi kendimize bidatçı üretmeyeceğiz bakacağız gerçekten adamın yaptığı bidat mı şirk mi eğer birileri böyle bir inanç ve davranışla yani birisinin selamını alabilmemiz ve ona selam verebilmemiz için onun itikadi ve imani durumunu bilmemiz gerekir iddiasıyla ortaya çıkarsa bu insanın harici görüşlü ve bu konuda batıl fikirli olduğu ortaya çıkmış olur bu gibilerin iddialarını destekleyen ne bir ayet vardır ne de sahih bir hadis vardır. Böyle bir şey yok. Adam ben Müslümanım diyorsa ben de onun haline muttali değilsem o adam Müslümandır. من قال لا إله إلا الله دخلال جنة حرم علينا ماله ودمه وحسابه على الله Kim ki لا إله إلا derse cennete girmeye hak kazanır Peygamberimiz buyuruyor. Bu sözüyle cennete girer men kale la ilahe illallah de kale cenne haruma aleyna maluhu ve demuhu onun malı ve kanı bizim için haram olur. Onun malı da değerlidir bizde, canı da değerlidir bizim katımızda. Neden? Çünkü Müslüman la ilahe illallah diyerek ve hisabuhu alallah. Bak ne kadar güzel bize ne yapmış Peygamber aleyhissalatü ve Bir problemi çözebilmemiz için ne vermiş? Formül vermiş. La ilahe illallah dedi, benden korktu. Ne bileyim ben kalbini yaran bir adam değilim, dürbünüm de yok. Kalplerin içini görebilen bir dürbün daha ne yapılmadı? İcad edilmedi. Kalp okuma diye bir şey de yok. Kalpten geçeni bilebilme diye de bir şey yok. Bunlar hurafat bunlar. Eğer kalpten geçeni... ...bilebilmek doğru olsaydı... ...bu iddia doğru olsaydı... ...Hazreti Yakup Aleyhisselam... ...çocuklarının... ...Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıp da... ...yalancı bir kanla gelip... ...ekele hüzzü... ...onu kurt yedi deyip... ...yalan söyledikleri ne yapardı? Bilirdi. Yakup bilebildi mi Aleyhisselam bunu? Bilemedi. Muhammed Aleyhisselam'a... ...iftira attılar. Eşi anamız Hazreti Aişe'ye... ...Saffan bin Muattalla zina etti diye... Ne dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ayşe dedi bir günah dedi işte dedi, sana Allah'a dedi tevbe et. Bilemedi ulan siz yalan söylüyorsunuz. Ben levh mahfuza baktım. Allah Azze ve Celle Aişe'nin tertemiz olduğunu benim elimden başka hiçbir erkeğin elinin dahi değmediğini Allah Azze ve Celle ne yapıyor? levh mahfuzda yazıp bildiriyor. Onun temiz tahire olduğunu orada ne yapmış? Kayıtlamış. Siz yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz dedi mi? Demedi. Muhammed aleyhisselam okuyamadı onun bunun kalbini de. Sen nasıl okuyorsun? Demek ki böyle bir şeyler yokmuş. Nâhnu nähkun bir zahir, Allahu yahkun bir seray. Biz gördüğümüzde hükmederiz. Allah görünmeyenle, bilinmeyenle ne yapar? Hükmeder. Evet. Allahu akbar. Salafu salihinden maddi ve manevi şekilde Kur'an'a, sünnete bağlı olan hiçbir hayırlı nesilde bu şekilde insanları itikadi ve ameli cihette sorguya tabi tutmalıyız ki onlara selam verelim, onların selamlarını alabilelim. Böyle bir şey de söylememişler. Bunlar kendi kendilerine ne yapıyorlar? Gelin güve oluyorlar, kendi kendilerine çalıp, oynayıp, kendi kendilerine hüküm koyup, kendi kendilerine hüküm sürüyorlar. Bu konuda Rabbimiz Celle ve Ala mukaddes kelamında Nisa suresi 94. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Size Müslümanca selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. La havle ve la kuvvete illa billah. Adamın malını çalacak o da aldığı borcu inkar edecek. Zaten bu müşrik mürted oldu kafir. Onun malı helal olduğuna göre karısı da cariye. Neden almıyorsun o zaman karısı da cariye? Hadi al da bir göreyim şimdi seni. He? Subhanallah. Subhanallah. Bu kadar bedava mı ya? Subhanallah. Allah Azze ve Celle böyle buyurarak böylelerinin hak ve hakkaniyet üzere olmadıklarını bildirmiş oluyor. İslam selamıyla selam verdi ama iç yapısını biz bilmiyoruz. Hiç de müşriklikle alakalı zahiri bir meselesi de yok. Ağzından da böyle bir söz çıkmadı. Böyle putveraz olduğu, efendime söyleyeyim salip taktığı da adamın ne değil? Gözükmüyor. Geldi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dedi. Ve Aleyküm Selamu ve ve Berekatuhu deriz. Ha ondan sonra adamın Yahudi olduğu, Ermeni olduğu, Müslüman olmadığı ortaya çıktı. Ondan sonra verdiği selamı almayız. verilen önce önceki 15 gün verdiğin selamı almıştın. Ver onu geri mi diyeceğiz? <gülüyor> evet kardeşim. Selam Müslümanları birbirine bağlayacak kaynaştıracak, aralarını ıslah edecek, muhabbet ve sevgiyi oluşturacak bir iksirdir. Bu iksirden bizleri mahrum edecek davranışlardan şiddetle kaçınmamız gereklidir. Selam hususunda Rabbimizin Celle ve Ala ve Resulümüzün sallallahu aleyhi ve sellem emir ve tavsiyelerini her daim aklımızda tutmamız ve hayatımıza yansıtmamız lazımdır ki iksir iksirliğini yapabilsin. Vesallallahu ala nebiyina Muhammedu ala ve sahbi ecmaîn. Ve âhiru ve